ve kull bid'atin dalalah ve kul dalalatin finnar selam aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu arkadaşlar kıyametin büyük alametlerini anlatmaya devam edeceğiz sırasıyla anlattığımız Allah Resulü ve vesselam'in gönderilmesi Allahu ve celalühün vefatı ile başlayan kıyamet alametleri küçük alametler orta alametler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 Kıyamet alametlerinden olan üç büyük çöküntü büyük alametlerin içinde geçmektedir. Huzeyfe bin Useyd radıyallahu anh'tan gelen hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. İnne's-sa'ate len takuma hatta taraw 10 ayet. Fe zekera minha ve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 Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç tane çöküntü buyuruyor aleyhissalatü vesselam bu hadis sahihi Müslim'de fiten ve eşretus sa'a babında geçmekte yani fitneler ve kıyamet saati yine ümmü seleme radiyallahu anh şöyle demiştir ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim سيكون بعد خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيخسفوا بالأرض وفيها الصالحون قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكثر أهلها الخبث بندن صنراء Doğuda bir çöküntü, batıda bir çöküntü ve Arap Yarımadası'nda bir çöküntü olacaktır. Ummu radiyallahu diyor ki, bunun üzerine ben dedim ki, Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, içinde iyi kimseler varken yer çöker mi? Allah Resulü ve sellem şöyle dedi, Orada yaşayanlar kötülükleri çoğaltırlarsa çöker.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 duman görmeye başlamışlardır. Bu, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an ve Selef'ten bir grubun görüşüdür. Bu sözümüz, Taberi'nin tefsirinde geçiyor, yine Kurtubi'nin tefsirinde ve İbni Kesir'de geçmekte. Abdullah İbni Mes'ud ve Selef'ten bir grubun görüşüdür. Onlara göre Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve yalanlayan Kureyş ehli gökte duman görmeye başlamıştır. İbni Mesud radıyallahu anh, diyor ki: Mede 5, Mede 5u. Ed-Duhanu rumu ve'l-Kameru ve'l-Batşetu ve'l-Lizam. Yani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 başlarını gelen başlarına gelen öldürme ve esir edilmeleridir. Yani onların yakasına yapışan azap anlamında elbatchatul kubra ve el lizam yani onlara ilzam edilmiş başlarına gelen musibetler. Dolayısıyla Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu an 5 şey olup bitmiştir diyor. Bunlardan birisi duman azabıdır. Rumların İranlılara galip olmasıdır.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 Kureyş İslam'ı kabulde ağır davranıp geri kaldılar. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara beddua etti. Ve Allahümme a'inni aleyhim bisab'in kesab'i Yusuf Ey Allah'ım Yusuf Nebi'nin yedi kıtlık yılı gibi onlara da yedi kıtlık yılı vererek bana yardım et dedi.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 Yaḫşan nāsu hāzâ azâbun elîm. E, babında geçiyor yine Müslüm'in Sıfâtul Kıyamet ve Cennet ve'n babında geçiyor. Yine Müslim'de bebu duhân denilen yani duman bahsinde geçmekte. Bu Kindeli adam bizim bildiğimiz şekliyle duhandan bahsedince duman dumandan bahsedince yani demek ki saydığımız şekliyle diyor ki ben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 Yalanlayınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara beddua ettiğini ve bu bedduasında Allahumme a'inni aleyhim bi sab'in ka Yusuf demesini, ya Rabbi Yusuf nebi Yusuf, Yusuf aleyhisselam'ı 7 kıtlık yılı gibi onları da, onlara da 7 kıtlık yılı vererek bana yardım et diye beddua ettiğini. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu bedduasından sonra onların üzerine öyle bir kıtlık yılı geldi ki diyor İbni Mesud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 göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Yakşen nase hâze azâbun elîm. Bu insanları korkutan büyük bir azaptır. Dolayısıyla İbn-i de diyor ki, hem katılıyor Abdullah i̇bn Mesud'a arkasından da diyor ki ne? Çünkü Rabbimiz subhanehu ve Teala böyle bir dumanı çıkartacağını ve onların Kureyş'i o o o dumanın o dumanın mutlaka kureş ehlini yakalayacağını Rabbimiz söylemektedir. Duhan suresi 10 ve 11. ayette. O halde bu olay gerçekleşmiştir diyor İbn Cerir et-Taberi rahimehullah. Bu ayetten önceki ayetlerin gelişinde onların şirk koşmalarını ayıplayarak şöyle buyuruyor. Yani bu ayetten önceki ayetlerde. Yani Duhan suresi 8 ve 9. ayette diyor ki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 muhakkak onların başına gelecektir. Onların başına gelmezse kendilerinden sonraki gelen kafirlerin başına gelecektir diyor İmamı Taberi rahimeullah tefsirinde. Şimdi bu az önce ifade ettiğimiz gibi bu konuda ihtilaf edildi dedik ve Abdullah bin Mesud'tan rivayet ettiğimiz, naklettiğimiz bu haber ve yine seleften bir grubun ee, Taberi gibi İmamı Taberi gibi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 Ancak şu anki grup diyor ki beklenen dumandır, ortaya henüz çıkmış değildir. Bu görüş ise İbn Abbas rahimeullah radiyallah ile bazı sahabelerin ve tabiinin görüşüdür. İbn Cerrit Taberi ve İbn Ebi Hatim Abdullah bin Ebi Muleyke Allah'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir. Abdullah bin Ebi Muleyke kimdir? Abdullah bin Ubeydullah bin Ebu Muleyke Zuheyl bin Abdullah bin Cedan et Temimi. Rahimeullah Mekkelidir. i̇bn Zübeyr eee İbnü Zübeyr zamanında kadılık ve müezzinlik yapmıştır. İsmi Abdullah olan 4 sahabeden de rivayeti vardır. Sıkadır. Çok sayıda hadis rivayet etmiştir. Hicri 117 yılında vefat etmiştir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 İbni Kesir Rahimelullah diyor ki bu haberin isnadı, bu ümmetin en derin alimi ve Kur'an'ın tercümanı İbni Abbas radıyallahu anh'a kadar sahihtir. Bu aynı zamanda sahabe ve tabiinden İbni Abbas radıyallahu anh'a uyanların da görüşüdür. Ayrıca Kur'an ayetinin zahirinden anlaşıldığına göre duman alametinin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 sıkıntı ve at, açlığın şiddetinden, insanların gözleriyle göreceği bir hayaldan ibarettir. Ancak Allah subhanehu ve Taala insanları bürüyecektir buyurmaktadır. Yani herkesi kapsayıp içine alacaktır. Şayet sırf Mekke müşriklerine mahsus hayali bir şey olsaydı Allah subhanehu ve Taala insanları bürüyecektir demezdi diyor İbni Kesir rahimullah tefsirinde. Yani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 bunu işlemiştik. İbn-i Sayyad'ın kim olduğunu ifade etmiştik. Ancak e, Allah-u Alem deccallerden bir deccal. Cinlerle işi olan yani e, cinlerden haber alan. E, dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü onu denerken ona demişti ki ona demişti ki ben gönlümde senin için bir şey tuttum diye sorduğunda bunu bil bakalım diye sorduğunda o gelin gönlündeki şey duhtur demişti. Hatırlayınız. O zaman İbn-i Sayyad Allah Resulü Aleyhisselatü e demişti ki Duh, duh, duh ya da duh, duh şeklinde demişti. Aleyhisselatü Vesselam onun böyle söylediğini işitince ona dedi ki Sus, yıkıl, git, haddini aşma. Allah Resulü Aleyhisselatü aklında tuttuğu şey ise Az önce bahsi geçen Tuhan Suresinin 10. ayetiydi. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle.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 bu duman ise Mekke'deki Mekke müşrikleriyle alakalı, Kureş müşrikleriyle alakalı bir olaydır. Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam İbni Sayyya'da bu ayeti Duhan Suresinin 10. ayetini okumuştu. Bu alamet gözüktüğünde ise insanların Rabbenek şif annel azâbe inne mu'minun Rabbimiz bizden bu azabı kaldır, doğrusu biz artık inanıyoruz demeleri kaçınılmaz olacak. Okuduğum ayette Duhan suresinin 12. ayetidir. Dikkat ediniz, Duhan suresi 10. ayetin öncesini okuduk. 10. ayeti okuduk, 11'i okuduk ve şu an 12. ayet ne diyor?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 münafıkların kulaklarını sağır edecek, müminleri de nezle edecek, kıyamete yakın bir duman çıkacak. Bunu işitince e, Abdullah İbn-i Mesud ona demişti ki ne? Sen niçin bilmediğin bir konuda konuşuyorsun diyerek bu dumanın Kureyş'te ilgili olduğunu söylemiştir. Ancak burada Mücahit e, Rahimeullah bir haber naklediyor ve diyor ki ne? Biz İbn-i Mesud'dan şunu duyduk. İki duman var. Bir tanesi görülmüş. Diğeri ise yerle gök arasını kaplayacak ve mümin kişi. Bundan dolayı nezle olacak, kafirin ise kulaklarını delecektir. Aynı, aynı şey gibi. Aynı o kin deli adamın söylediğini İbni Mesud'un kendisi söylemiştir. İbni Ceri Allah diyor ki, tehdit edildikleri şeylerin kafirlerin başına gelmesi inkar edilemez. Resulullah aleyhisselatü vesselam'den gelen ve bizim yanımızda bulunan haberlere göre, bu dumanın belli bir aradan sonra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 bu dumanın görüldüğü de olmuştur. Özellikle İbn Mes'ud radıyallahu anh'tan gelen rivayetler bu şekildedir. Resulullah etme selam'dan her iki konuda da gelen rivayetler doğrudur. Dolayısıyla burada da İbn Cerir Taberi tefsirinde bunu haber veriyor. Yani ne bu iki dumanın arasını arasını cem ediyor. Bu dumanın kıyamete yakın bir zamanda olacağıyla ilgili hadislerden delillere bakacak olursak ahir zamanda duman alametinin görüleceğine dair hadislerden bazılarını e, az önce zikrettik. Bunlara ilave olarak söyleyeceğimiz hadisler Müslim'in Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Resulullah vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. bil a'mal 6 eddeccal ve duhhan Altı alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz. Deccal ve duman. Allahu Teala ve selam şöyle buyuruyor. 6 alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz. Bunlar eddeccal ve duman. yani deccal ve dumandır buyuruyor. Müslimde fiten e, babında geçmekte. Yine Hüzeyfe radıyallahu anh'tan gelen kıyametin büyük alametleri ile ilgili hadiste alametlerden birisi dumandır. Alametlerden Hüzeyfe radıyallahu anh'tan gelen büyük alametler bahsinde biliyorsunuz Hüzeyfe radıyallahu anh kıyametle ilgili en çok haber veren kimseydi. En çok haber veren kimseydi çünkü Allah Azze ve Selam'ı çokça dinledi ve hatta o diyordu ki Allah Azze ve Selam'ın haber verdiği kıyametlerde benim kadar bileniniz yoktur çünkü bir gün Azze ve Selam bize fecir namazını kıldırdı sonra Ayşe ve Selam bize hutbeye çıktı ve öğlene kadar yani salatı zuhur gelinceye kadar bizlere kıyametin alametlerini anlattı sonra indi bize salat zuhru kıldırdı yani öğlen namazını sonra tek aleyhisselatü vesselam çıktı hutbeye ve ikindi vakti gelinceye kadar e, Salatul ül asr gelinceye kadar kıyametin alametlerini anlattı indi e, asrı kıldırdı ondan sonra tekrar çıktı salat Magrib gelinceye kadar yine kıyametin alametlerini bizlere anlattı diyor e, e, Huzeyfe radiyallahu anh ve diyor ki Be, öyle ki diyor bazı alametleri unuttum ancak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 büyük alametleri sayarken bunların içerisinde ed-duhan yani dumanı da saymakta. İbn Cerir ve Taberani Ebu Malik el-Eş'arî, Ebû Mâlik e, radıyallahu anhâ rasûlüsselamîn şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. İnne rabbakum anzerakum selâse. Ed-duhan yâkhuzul mü'min kez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 Yapacağız 10 dakika sonra e, güneşin batıdan doğması bahsini inşallah işleyeceğiz. Herhalde Musa abi bugün bana sabaha kadar ders yaptırsa <gülüyor> hakkıdır çünkü bayağıdır 1-2 haftadır ders yapmıyordum. Allah sizden razı olsun. Hadi ve Allahü alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bereketuhu.